Ağabey Allah'ımın Şeytanı Rjim. Bismillah, El Rahman, El Rahim. Alhamdulillah, Rabbi alamin. Ve salat ve ve onun aleyhisselam'a Ya Allah, ya Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Qaffar, ya Rahim, ya Rahman.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 Bunu cephede, savaşta peki bulunan adama yazıyor. Cephede bile olsan, savaşta bile olsan, gecenin o tenha saatinde kalkıp, teheccüd namazını ihmal etmeyin buyurdu. Sultan bir başka bahse intikalle buyuruyor ki, وَالنَّسِعَةُ الْاُخْرَىٰىٰ Benim size yapacağım bir diğer nasihatim de الْإِحْتِيَاطُ fil lokma. Yediğiniz, aldığınız lokmalarda ihtiyata, İhtiyata, ihtiyata yani garantili bir şekilde hareket etmeye son derece dikkat ve özen gösterin. Van nasiyatul uhra el ihtiyatu fi'l lokma. Lokma konusunda ihtiyata yani yediğinizin helal olması noktasında son derece dikkatli, duyarlı olmaya özen gösterin. La yenbaghilu'l insan en ye'kula kullama itakahu min ayi mahallin bir insan nerede, hangi yerde ne bulursa buldu atazına, buldu atazına. Yo, yo. Hani haram helal ver Allahım, senin kulun yer Allahım. Yo, yo. İnsan bağlı çöplük değil. İnsan bağlı çöplük değil. İnsan bağlı çöplük değil. Bizi dünyaya getiren analar, Umraniye çöplüğünde, Halkalı çöplüğünde bizi dünyaya getirmedi. Biz dünyaya geldiğimiz yatak. Yatak yatak yatakın e, adı afedersin İslamdın. Biz İslam'ın döşeğinde dünyaya geldik. Ee, yaşarken peki çöplükte doğan bir işte bir karga misali ne bulursan al ağzına at vesaire falan. Ya ya bu işin mantığı şudur. Allahü Teala ne nimet verdiyse dünyada bu nimetin muhafazasını istiyor. Bu dünyevi işlerde de aynen geçerlidir. Ahireti işlerde de aynen geçerlidir. Allahu Teala beden gibi sıhat, afiyet gibi bir nimet vermiştir. Bunun muhafazasından sorumluyuz. Allahu Teala memleket verdi, toprak verdi. Düşmanlara karşı muhafazadan mesulüz. Mesulüz. Mesulüz. Helal gıda, tamam. bedeni muhafaza ediyor Allah'ın izniyle.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 Türkiye Cumhuriyet toprakları bir memlekettir. Doğru. İnsan bedeni de bir memlekettir diyor İbn Arabi. Öyleyse bu memleketin de muhafazası gerekiyor. Onun için insan her bulduğunu boğazına atamaz. Atamaz. Cenab-ı Hak Celle Celalü yer resul. Kulümine tayyibat ra'melu salihan. Ey peygamberler, temiz yiyin, ondan sonra ameli salihliğin diyor Allahu Teala. Bak ekonomi önce geldi.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 Çalışmış olduğu şeyle sen o makineyi besleyeceksin, aksi de bozarsın, motora indirme durumunda kalırsın, vücudunda peki bir kimyası vardır. Bu kimyayı bozduğumuz an her şey bitmiştir. Resul-i selam buyurur, yediğin haram, içtiğin haram, giydiğin haram, Allah senin duan neyi kabul etsin ki? İstediğin kadar yalvar. Büyükler derler ki, insan duasız yapamaz.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 Anahtarın kapıyı açması için dişlerinin tam olması lazım. Bir diş fazla uzun veya kısa olsa istediğin kadar zorla anahtarı. Hayır bu anahtar kapıyı açmayacaktır. İstediğin kadar zorla. İster inan ister inanma. İşler kesinlikle düzene girmeyecektir. Anahtarın dişlerine dikkat! Anahtarın dişlerine dikkat! Anahtarın dişlerine dikkat! Resulü Eklem'e İmam Tirmizi'nin beyanında birisi geldi, dedi ki Ya Resulallah yani neye daha fazla dikkat edelim ki daha hızlı bir şekilde cennete girelim, son derece kendi Dikkat ve özen göstermemiz gereken nedir buyurdu Resulü Ekrem'e e sordular. Resulü Ekrem buyurdu ki el femu vel farcu. Ağzınıza koyduğunuz lokmaya dikkat edin bir de apışaranıza dikkat edin. Bu iki nokta mühimdir, mühimdir, mühimdir. Yani burada affedersiniz bir şey konuşuyoruz cemaat-ı müslümin. Yani zaman darlığından böyle konuştuğumuz kelimeler, cümleler yavrulayacak mahiyette. Yani biz kişide az söylüyoruz, sen derin anla. El-ihtiyat fikrukum la yemdeği insan en ye'kula kullama takahu min ayi mahalin kan insan nerede ne bulursa hemen peki yemesi uygun değildir. bir min gayri mulahazatul hilyeti vel hurmetiş yani aldığın helal mı haram mı hiç bunu sormuyorsun veya öğrenmiyorsun e, İnsan da nefsinde normalde hoşlanmış olduğu şeyi ee, alma, yeme işte içme, tut kusu vardır. Bir şey eğer ağza tat veriyorsa, hah bu güzeldir vesaire. İnsan psikolojisinde böyle bir özellik vardır ama hiç sonunu düşünmez. Arı diyelim şimdi balın üzerine konsa veya reçelin üzerine konsa. Hayvan diyor ki, ne kadar tatlı ya diyor vesaire. Hele yiyeyim, yiyeyim yiyeyim yiyeyim ama ayakları ve kanatları artık yani reçele battı, bala battı. Sonra belki doydum. Hadi uçayım diye kendisini bir zorlasa, zorladığı miktarca İçindeki bulunmuş oldu reçele veya bara daha fazla batar. İnsanın da batışı aynen böyle oluyor. Düşünmüyor sonu nasıl gelecek? Tarikat dersinden feyiz kesiliyor bazen, bazen insan tıkanıyor, ondan sonra işte yaptığı dersten bir şey anlamıyor, ders ona odun gibi gülüyor, bir şey yani, tat tuz yok, ondan sonra ben niye böyle oluyorum, hani bu tarikat işte hocaların anlattığı gibi çok lezzetliydi, hani işte o tecelliler, hani o keşifler, zuhuratlar vesaire, Ya herkese bir şeyler oluyor, bana bir şey olmuyor vesaire, yediğin lokmaya dikkat et. İmam-ı Rabbani Kudya sol tarafında büyük oğlu Muhammed Sadık yatıyor. Çok cezbeliydi, küçük yaşlı iken yani tarikatta birçok makamları elde etti. O kadar ki yani İmam-ı Rabbani şaştı kaldı, ya bu ne iştir? Sair insanların, dervişlerin günlerce, aylarca sonra elde etmiş olduğu makamları Muhammed Sadık Kudüs'ü çok kısa zaman dilimi içerisinde elde ediyordu. İmam-ı Rabbani gitti Üstad Hacem Muhammed Bâki'ye, dedi ki Efendimiz diye. benim bu oğlum bir acayip dedi ya, bu acayip dedi makamları geçiyor dedi, Yani. Bilmiyoruz pek yani sağda solda böyle bu makamları aşıp geçen dedi, bu ne olacak bu dedi, bu dedi duramıyor yerinde dedi, böyle vın vın vın vın vın, vın, vın, vın makamları geçiyor dedi. Hacı ee, Mehmet Sadek Kudisi o buyurdu ki, gidin çarşıya dedi, şüpheli bir gıda maddesi getirin dedi, şüpheli bir gıda maddesi getirin, bir lokma yalnız yedi. fazla değil, bir lokma getirin yedirin dedi.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 Adamın vermiş olduğu cevap şu, ''Beni konuşturmayın.'' diyor. ''Eğer ben konuşursam, en hacınızın, en hocanızın evinde dayı bir domuz eti mamulu söyleyebilirim.'' diyor. ''Beni konuşturmayın.'' diyor. Olay bundan ibarettir. Dahasını öğrenmek isteyen varsa, internete girsin, www.gdarapor.com.tr'e başvursun. ''Neler var neler, neler var neler, neler var neler...'' kokolanın içerisine bir kuzu dişini atıyorsunuz bir haftada eritiyor. Coca-Cola'da bunu bir yerde söyledim. Belediyede görevli bir doktor dedi ki "Hoca ben daasını sana söyleyeyim." dedi. Bir demir parayı atın dedi. Bir hafta içerisinde eritiyor dedi. Amerika Afganistan'ı işgal ediyor. Irak'ı işgal ediyor. Milleti Coca-Cola içmeye mecbur ediyor. Amerika senin hayırına çalışmaz. Bana bunu anlatsana. Bana bunu anlatsana. Niçin? Niçin?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 Allah gani kadar amet eylesin. Yıldırım'dayız han zamanında? Sonra bu zat Darendi'ye yerleşti. Şimdi Darendi'de yatıyor o somuncu baba. Bir müridi ona şey getirdi. İşte bir, bir miktar para getirdi. Efendi Hazretleri şunu alın dedi. Şöyle baktı. Dedi ki yok dedi. Sağ ol dedi. de kalsın dedi. Efendi Hazretleri şudur budur vesaire falan. Çok bir sıra değil. Dedi ki git dedi onunla dedi. Biraz otal dedi. Benim eşeğimi affedersiniz. Adam gitti. Getirdi otu. Buy defendost derdilik onu şu eşeğin önüne koy bakayım dedi. Koy da eşeğin önüne. Eşek şöyle burnu uzattı. <gülüyor> yaptı <gülüyor> baktı ki olacak gibi diye. Döndü kıçını üzerine işi edersiniz Dedi ki ona hayvan bile hayvan bile şüpheli parayla alınan otu yemedi. Sen bana bu nasıl bir işim dedi. Buradan öteye çok yol gider. Buradan öteye çok yol gider.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 Ola ki birisinde vardır dedi. arada bütün askeri, peki yok. Geldi padişahım dedi, askerin de erzak torbasında bir şey yok dedi. Ondan sonra Yavuz Sultan Selim'in cennet mekant taşı gediğine koydu. Dedi ki vezirim, vezirim benim derdim elma yemek değil dedi. Ben bir şeyin kontrolünü yaptım dedi. Gelirken İzmit'ten geçtik dedi. İzmit bağlarından geçtik dedi. O Meyve bahçelerinden geçtik. Ola ki bir askerim canı ve iştahı çektiğinden dolayı oradan bir elma alıp torbasını atsaydı ben Mısır'a gitmekten vazgeçecektim dedi. Niye? Gidiyoruz mukaddes emanetleri almaya, Resul-i Ekrem emanetlerini almaya gidiyoruz. E milletin bağını bahçesini yağmalayarak dedi. Ben bunun testini yaptım ben dedi ama şimdi gidebilirim dedi. Aynı şeyi Rodos adasını feth'e giderken de yaptı. Bizim ecdatta bir adet vardı.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 Odas'a giderken Marmaris'e geldi, Muğla Marmaris'e, Marmaris'te sordu, ya burada var mı duası müstecab bir insan, ziyarete layık bir insan, dediler ki sarı ana diye bir kadın vardır. Marmaris'te falan tepede efendim evi vardı, kulübesi orada durur. Beni oraya getirin dedi, gitti oraya, dedi ki, selamünaleyküm aleykümselam, anacığım dedi, biz savaşa gidiyoruz dedi, elini öpelim, duanı alalım diye geldik dedi. Ve dedi ki dede, Sultan Selim,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 Adayı alacaksın dedi. Yalnız dedi hangi askerin erzak torbasından bir armut çıkarsa dedi ona dedi yani e, fena yapma, onu dövme. Onları dedi böyle usulen savaşa sokma onları dedi. Onların memleketlerine gerisin geriye gönderdi. Onlarla savaşa girme. Buraya dikkat şimdi. Onlarla savaşa girme. Onlarla savaşa girme. Onlarla savaşa girmezsen savaşı kazanacaksın dedi. Ve yapılan aramalarda bulundu.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 Fennel insan, insan var ya, lem yutraksülem peki, insan başıboş bırakılmadı ki hatta yef'alekülle külleme yurid, ta ki insan her istediğini yapsın, sen insansın sen, senin amirin var, seni yaratan var, sen memursun sen, sen kimin mülkünde kendi kafana göre takılıyorsun sen? Kendini, seni kim yarattı peki, kainatı kim yarattı? Önce insan bulunmuş olduğu noktayı iyi bir tayin etmesi lazım geliyor. Belli olunca işe onu, kelle bil emri ve bilakis insan Allah vardır. insana emirleri var, yasakları var. Allahü Teala yani eğer kir verdiyse Allahü Teala sabunda verdi, deterjan da verdi. Yani eğer Allahü Teala yenilmeyecek şeyleri değilim yarattıysa ya onun karşısında peki yenilecek olan şeyleri de yaratmıştır. E ne zorumuz var illa yani haramlara gideceğiz, illa şüpheli şeylere takılacağız. Kaldı ki, kaldı ki bu mesele, mesele insan hasta oluyor, yani hastalık da bizim içindir, İlaçlar noktasında korkunç tahribat var, korkunç tahribat var, korkunç tahribat var. Sultan Abdülhamid Han zamanında Yunanlarla savaşa girildi. Yunanistan buradaki Rumları askere çağırdı, dönün dedi ülkenize dedi. Eyüp'teki ecza okulunda okuyan İsperçiyanlar, eski tabirle eczacı İsperçiyan derlerdi. Onlar dedi ki biz gelmeyelim dediler oraya. Yunanistan'a. Niye dediler? Rapor verdiler. Dediler ki biz burada dedi, okuyacağız, eczacı olacağız. Müslümanlar bizim bizden ilaç almak için dükkanımıza gelecek. Biz onlara faydalı ilaçlar yerine zararlı ilaçlar vereceğiz. Siz dışarıdan silahla vuracaksınız, biz buradan ilaç öldüreceğiz onları. Memleket de böyle filmler dönüyor. Daha buna benzer neler neler. Şu an dünyada en büyük zulüm ve katliamın yapıldığı ülkeden bir tanesi Özbekistan'dır. Gidin İHH'nın raporlarına bakın. Çocuklara, doğan Müslüman çocuklarına BCG verem aşısı, yok itifo aşısı, yok çocuk felci aşısı, yok kızamık aşısı, yok memnih aşısı, aşı mantığı altında bir takım ilaçlar veriliyor. Birçok ülkede bu yapılıyor. Neticede bunlar aslında şey değil yani, verem aşısı değil, şek aşısı değil. Belki arada sırada yani işte hayırına böyle bir takım aşılar yapıyorlar fakat, fakat Araştırma gösterdi ki, bu ilaçlar aslında çocuğun sıhhatli bir dünyaya sahip olması için değil ya çocukların IQ'larını aşağı çekmek için zeka seviyelerini. Çocuğun IQ'su zeka kuvveti ve gücü %90 ise %100 ise bu ilaçların negatif etkisiyle ile IQ IQ'ları zeka güç ve kuvvetleri %20'lere indiriliyor. Çocuk sadece karnım acıktı mama işte susandı su diyecek kadar bir akıl bir zeka seviyesi bırakıyorlar. Yerisini tamamen tahrip ediyorlar. Adam sana demeyecek ki yani ben böyle yapacağım seni tahrip edeceğim, yıkacağım mesela. Bak şimdi mesela akıl kalmadı bizde. Her şey kıtlaştı. Zekanın noktasında dibe vurduk neredeyse. Çocuk okuyor, kafası almıyor. Şu bu bilmem ne. Derin düşünce yok. Mesela ne oluyor ya? Bir tarafta bir kaçak var, bir kaçak var, bir kaçak var. Tavan akacak olsa dama çıkıyorsun bakıyorsun, ha diyorsun, bir keremet kırılmış vesaire. E burada bir şeyler oluyor demek ki. Şahin Akşibant Kudditesi'nin ruh dedi ki, Efendi Hazretleri, ya birkaç günden beri feyiz bizden kesildi dediler. Feyiz miyiz yok dedi. Şahin Akşibant dedi ki, yediri değiştiğine dikkat edin dedi. Bakıyorlar, yok Efendi Hazretleri, hepsi ele alıyorlar, yok yok, yok bir şey var dediler. Baklar etler vesaire gelirler, Efendi Hazretleri dedi bir şey yok, her şey tamam mükemmel, yok yok yok bir şey var, bir şey var dedi vesaire. Biraz daha bakın falan dedi. Sonra gittiler baklar geldi der ki ya Efendi Hazretleri bir şey bulduk ama yani bu söylenmeyecek kadar basit bir şey. Ne o dedi, bu sabah dedi tekkenin çorbasını pişirirken dedi, tekkenin odunu yoktu, gittik komşunun odunlarından bir odun aldık, onunla pişirdik çorbayı dedi, hah ondandır dedi. Gidin, o odunu ya dedi, dedi. Ondan sonra sonra ne haber dedi, feyiz gelmeye başladı Efendi Hazretleri dedi. Bu işler böyle dönüyor. Allahü Teala gafletten ikaz eyle. Amin. Onun için kendisi kendi tarlasını bizzat kendisi ekledi Şahin Nakşibend. Kendi buğdayını kendisi yetiştirirdi. Değirmende kendisi öğütürdü ve ekmeğini kendisi yapardı, o şekilde kendisini beslerdi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 Bu hayvan olur ki yani bunu ben alırım keserim yerim falan filan diye şüpheli bir hayvan niye benim kursama geçsin diye Ebu hanife rahimallahü Teala 300 bin mesele böyle kolay halledilmedi. bil emri ve nehiye ve bayyan merdahu ve gayr <gülüyor> ve gayr merdahu Allahü talaa neyden razı neyden razı değil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 Aynı zamanda, aynı zamanda kafana ve kalbine gidene de dikkat edeceksin. Şimdi beyinler çöplük oldu, kalpler efendim yani puthane oldu, yani fikir babında, fikir babında, düşünce babında, Neler dinliyorsun? Neler peki yani efendim okuyorsun? Nereye bakıyorsun? Neler duyuyorsun vesaire? Nasıl ki boğazdan giden gıda maddesi şüpheli oldu, haram oldu, kimyayı bozuyorsun. Peki kafana ve kalbine giden bilgi de, bilgi de er hayırlı bilgi değilse, e diyelim işte kötü kötü şeyler ise o tahribatta peki? büyük olacaktır. Yani hem oradan yıkılıyor insan, hem buradan yıkılıyor. Hem maddi noktada, hem manevi noktada muazzam bir tahribata maruz kalıyor. İnsan oldu, affedersin beyni çöplük oldu, kalbi putane oldu. Onun için İmam-ı Teala Sultan Fatih zamanında Mısır'da bir, yaşamış bir Allah dostudur. Kendisi son derece riyazet sahibi Allah dostuydu. Piyasaya çıktım diyor, çarşıya baktım diyor. Yani öyle halis muhlis, yiyecek e, bir, bir, bir şey bulamadım diyor. Yani şüpheli şeylerden geçilmiyor bu. Mevcut olan her şeyden şüphe ettim diyor ve ben iki ayda toprak yedim diyor.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 Tabi anlamak ister ne anlayamıyorsun niye onun geçtiği yoldan geçmiyoruz ki biz ama İbnül İbrahim Allahü teala Hanefi fuqasları şunu söyler eğer bir insan e, haramdan başka yiyecek bir şey bulamıyorsa yani yiyecek haram ama yerim şüpheli şeyler de var ha haramı yemesin diye şüpheli şeylerden yiyebilir diyor. Helal yok yalnız ortalıkta. Haram var, şüpheli var. İkisi karşı karşıya gelse o zaman haramı yemeyecek, şüpheliyi yiyebilir diyor. Ama helal varken asla da kat a şüpheliye ve şeye harama geçit yok, cevaz yok. Bu peygamberler var ya, ellezele um rahmatun lil alemin allah Teala bunları bu peygamberlerin peki bize merhamet olsun diye, iyilik olsun diye gönderdi. Bu insanlar bize bir takım şey aktarıyorlar bizim hayrımıza, bizim iyiliğimize dik yapmanın bir anlamı yoktur. Nefsi peki put kabul edip de inatçılık yapmanın bir anlamı yoktur. Doktor hastaya müdahale edecek, hasta kabul etmiyor. E bu adam ölümü hak etmiştir. Artık bağırıp çağırmanlar bir anlamı kalmamıştır.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 Ama o en fazla o hormonlu gıda, o hormonlu, ee, hormonla yetiştirilen ürünlerden, meyvelerden bir insan yese ondan hasıl olacak diyelim Meni affedersiniz, de, o salgıdan bir tane iki tane cücük sahip oluyorsun, ötesine geçemiyorsun, bitti. Şimdi savaşlar ekonomiyle oluyor, tamam demirlerle şunlarla bunlarla savaş var eyvallah ama ondan daha etkilisi ve daha kökü kazıyıcı maayette ekonomiyle iş iş götürülüyor.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 Mesele bel vermiş, kambur çıkmış, yani nasıl olacak bu işler peki? Allah iyi niyette çalışanlar razı olsun, Amin. bize de efendim gafletten yani uyanmayı ihsan eylesin. Amin. Yoksa yani bu serkeşlik devam ettiği müddetçe yıkıldık, gittik. Adamlar şu araştırmayı yaptılar, Müslümanlar tarihte fetihten fetihe koştular diyorlar.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 yumurta, balık eti vesaire. Ya diyorlar ki bu adamların bu kadar yani güzel manevra yapması, askerlikte peki beceri sahibi temelinde bu alınan gıdaların etkisi var diyorlar. Ve şimdi işte son yüzyıldan bu yana daha ziyade daha ziyade tahıl tüketimi teşvik ediyorlar. Et, süt, yumurta, balık eti vesaire. yok bunlara fazla rağbet etmeyin, propagandası yapılıyor. Nedir peki? O güç, kuvvet, kafa, deha, bunlarda protein var, karbonhidrat var ki insan zekasını etkileyen şeyler bunlar. Yediğin yumurtaya elin gavru müdahale ediyor. İçtiğin neferin süte elin gavru müdahale ediyor. Ne diyorsun peki? Ne diyorsun peki? Bir kuş vesaire çıkarttılar bir buçuk milyon, ondan sonra hayvanın canına girdiler peki. Bunun da hesabı sorulacak. Ne oldu bu grip şimdi? Hadi tavukları, horozları kestin peki. Güvercinler ne olacak? Ne ha? hadi cevap ver. Ama köşeyi denen döndü bu arada. İlaç firmaları iyi sattı bu ara. O yapacak, ben kobay olarak kullanacağım. Tamam olabilir kuş gribi, biz tıbbı inkar etmiyoruz vesaire. Ama bugün bilim ateistlerin elinde. Bilim ehli küfrün elinde. Bilim böyle diyor. Bilim böyle diyor. Bilim böyle diyor. Bilim, böyle diyor. bilim öyle demiyor. Yalan konuşuyor adam. Onlardan çok peki bilime biz hürmet ederiz. Benim amentimin içerisinde kitaplara iman var. Allah'ın bana ilk emri ikra oku. İlim benim imanımdır, ilim benim Allahındır İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle. Allahu ilmun denir diyor. Ben ilme bakıda hürmetkarım ama birisi kalkar, ondan sonra bir ilaç efendim yani iman edecek. Neticede? Halbuki zararlı insan sağlığına o. Mesela ne? Sakkaroz. Adam bunu burada iman ediyor, bakıyor insan sağlığına zararlı bu. Atlıyor gidiyor İsviçre'ye, en büyük tıp otoriterleri orada doktorlar. Birisine basıyor beş yüz bin dolar, bir milyon doların sonra diyor ki ben şu ilacı imal ettim diyor. Sen bu ilacın faydalı olduğuna dair bir makale yaz diyor. Bir kitap yaz, adam yazıyor vesaire. Ve mal çok kısa zaman içerisinde tüketti. Halbuki insan sağlığına zararlı. Böyle neler, neler, neler, neler, neler, neler. Sonra benim ibadetim olmuyor, şu bu vesaire. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere muhafızı Eyüp Sabri Paşa Miratul Harameyne diyor ki Kabe'yi muazzamanın üzerinden kuşlar geçmez diyor. Kuşlar geçmez diyor, hürmeten. Ama gittik baktık mesela ben şahsen baktım geçiyor. Mevlânâ dostlarından birisini dediler ki efendim Hazretleri kitaplar böyle böyle yazıyor. Kabe'nin üzerinden kuş geçmez. Bu ne iştir vesaire? Dedi ki insanlar da bir eskiden de hacca gerekken umreye gerekken helal parayla girdilerdi. Şimdi ise buna dikkat etmiyorlar dedi. Haram herhalde karma karıcık parale geliyorlar. O paralarla aldıkları buğdayları hayvanlar atıyorlar. Hayvanlar da bozuldu artık diyor. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Bunu anlamak için beş duyu yetmiyor. Altıncı ve yedinci hisslerini devreye girecek. ha! kalsın inşallah tedav ederiz. Evet. Allahü Teala, Teala hartalardan vartalardan mazlum Müslümanlar masunu mahfuz eylesin. Evet. Evet. Amen. Amen.